Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu Vesselam Alâ Seyyidil Murselin Muhammedin ve Alâli ve Sahbü Ecmain Bizleri sizlerle bir araya getiren Allahü Teala Hazretlerine Sonsuz hamdü senalar olsun Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri ilk olarak Muhammed Mustafa'yı sevdi Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem o sevgiden bir nur hasıl oldu ve o nurdan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru zuhur etti. Ve onun nurundan bütün alemler yaratıldı. allah Teala hadisi kutsiyle buyuruyor. Ben gizli bir hazineydim. Buradaki gizlilik bizim bildiğimiz manada perdeyle, örtüyle, Duvar arkasında gizlenmek manasında değildir. Çünkü Allahü Teala'ya hiçbir şey perde olamaz. Bu gizliliğin manası şudur. Bir tek ben vardım. Benden başka hiçbir mevcut yoktu. Var olan bir nesne yoktu. Onun için beni bilen yoktu. Gizliliğin manası budur. Ben hazineydim. Hazine demek ne demektir? İnsanların hazinelere, definelere çok rağbetleri var. Gecelerce uykusuz kalmayı göze alırlar En büyük tehlikeleri göze alırlar Bir defineye bir gömüye ulaşmak için Mevla buyuruyor ki Ben sizin dünya gömüleri paraları Altınları bulmak için Efendim peşine düştüğünüz Hazinelere benzemem esas kastedilecek Esas aranacak Hedeflenilecek ulaşılmak için En büyük gayretler Sarf edilecek Hazine bendim ve ben gizli bir Hazineydim ne demek gizli e kimse yoktu ki Beni bilsin bunun üzerine ne yaptım? Fe ehbebtü ben sevdim ki orafe bilineyim tanınayım. Varlıklar yaratayım beni sevsinler. Beni tanısınlar. Mahlukatı yarattım ki ben tanınayım. Ama buradan benim karım yok. Ben kardan zarardan münezzeyim. Beni tanıyanlar olsa ben bundan bir şey kazanmam. Hiç tanınmasam bir şey kaybetmem. Diğer bir hadisi kutsi de buyurduğu üzere. Halektül halke li yarbahu aleyye la li ben bu kainatı, bu mahlukatı, bu yaratıkları onlar benden kar etsin diye yarattım. Ben onlardan kar edeyim diye yaratmadım. Şimdi hal böyle olunca <gülüyor> ben gizli, gizli bir hazineydim. Sevdim ki, işte o sevdim ki ahbebtü. Arapçada Türkçede mesela muhabbet Arapçadır, Türkçeleşmiş. Sevgi anlamına gelir. Arapça muhabbet diyoruz. Türkçede muhabbet diyorsunuz. Bu sevgi allah Teala'dan zuhur eden ilk vasıftır. Bu sevgi Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem mayasıdır. Onun için bütün peygamberlerin bir lakabı varken Adem Safiyullah, Nuh Neciyullah, İbrahim Halilullah, Musa Kelimullah, İsa Ruhullah gibi. Muhammed Mustafa'nın lakabı Habibullah'tır. Yani Allah'ın sevgilisidir. Bu sevgi öyle bir noktadır ki bütün varlıkların başlangıç noktasıdır. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl Muhammedsiz. Muhabbetten ne hasıl? Yani Allah'ın bilinmeyi istedim buyuruyor ya, tanınayım sevdim buyuruyor ya İşte o sevgiden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin nuru meydana geldi. Peki madem ki sevginin mayası allah Teala'nın Muhammed Mustafa'yı sevmesi sallallahu aleyhi ve sellem çünkü Mevla Hiçbirimizi yaratmadan evvel, alemleri yaratmadan evvel, gökler, yerler, aylar, güneşler yokken, melekler, felekler mevcut değilken, kendi ezeli ilminde kendisine en çok kimin aşık olacağını bildi. Bilmez mi? Bilmese ilah olamaz. Kendisine en çok kimin bağlı olacağını, kendisine en çok kimin seveceğini bildi. İşte o kendisine en çok sevecek olan zat Muhammed Mustafa idi sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Mevla Teala e, o bilgiye, kendi ezeli ilmine, binaen o da kendisini en çok sevecek olan zatı en fazla sevdi. Bu sevgi bizim de yaratılmamıza sebep oldu. Çünkü ben istediğim gibi bilineyim. O zaman ne olacak? Bir ham madde olacak, bir maya olacak, bütün alemler bundan mayalanacak, yaratılacak. Bunun üzerine ben mahlukatı yarattım ki, Bilineyim, tanınayım. İşte onun için Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman, itaat, teslimiyet ve sünnetine ittiba yani onsuz bir sevgi faydasız, boş sevgi. Madem ki muhabbetten Muhammed doğdu sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedsin sallallahu aleyhi ve sellem muhabbetten de fayda yoktur diyor şair. Onu sevmek imanın en büyük şartlarındandır. Kendisi buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem la yu'minu ahadukum hatta yakunu hubbey min ve malihi ve ve nasejmein Sizin biriniz asla iman etmiş olamaz yani kamil bir mümin olamaz ne zamana değin ta ki ben onun için canından malından anasından babasından ve çocuklarından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadığım sürece imanı tamam olmaz. Şimdi burada bu sahip bir hadis-i şeriftir. Kütüb-i geçen bir hadis-i şeriftir. Bu hakikaten büyük bir şart getiriyor bize. İmanımızı kemale erdirebilmemiz için. Çünkü Allah Teala ben Müslümanım ben iman ettim demekle yetinmemizi istemiyor. Estaizu ya eyyühellezine amenu aminu. Ayet kelimesinde, e iman etmiş olanlar iman edin buyuruyor. Bu tabi ne manaya geliyor? İnananlara inanın demenin ne manası var? E, çok manası var. Çünkü burada ne buyurulmak isteniyor? Surete iman etmiş olanlar, imanları görüntüde kalanlar hakikaten iman edin. İmanın bir gerçeği vardır. O gerçeğe ulaşın. İnananlara iman emredilmesi bu manadadır. Şimdi bizim imanlarımız taklit midir, tahkik midir? Ee, efendim nasıl ki şimdi mallar var, mağazalarda, bunların bir taklitleri var, bir gerçekleri var. Gerçekleri pahalı, taklitleri değersiz, ucuz. Zaten ucuz olduğumu ne anlıyorsun? Soru işareti koyuyorsun. Acaba taklit mi ki bu bu kadar ucuz? Yoksa bu marka bu fiyata alınmaması lazım. Evet. Nasıl giy aldığımız efendim, Saatte gözlükte Ayakkabıda bile Bunu arıyoruz Hakikli mi değil mi kandırılıyor muyum Diye inceliyoruz Onun için Rabbimiz de bize Bir imandan söz ediyorsunuz Biz imandan bahsediyorsunuz ama Acaba surette misiniz hakikatte misiniz Bunu inceleyin Çünkü bu ispat ister Laflan olmaz Harise Hazretlerinin hadisini çok kere naklediyoruz ...radıyallahu anh... ...Resulullah ile karşılaştığında bir sabah... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...ya Harize... asbahte... ...ey Harize nasıl sabahladın diye soruyor... ...Harize hazretlerinin cevabı... ...çok ilginç oluyor... ...asbahtu müminen billahi Hakka ...Allah'a hakiki manada mümin olarak sabahladım... Cık, ...bu iddialı bir söz... ...Müslüman olarak demiyor... ...hani bizim gibi hepten nasılsınız iyi misiniz de yapmıyor... E nasıl sabahladın? İyiyim ya Resulullah bir yerim ağrımıyor. O manada da anlamıyor. Ya ne halücene sabahladın? Mümin olarak sabahladım. Ama orada da bir kayıt getiriyor. Hakka yani gerçek mümin olarak sabahladım deyince Kâinat'ın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Ya harife şeyin hakikaten Fema hakikatü imanik. Her şeyin bir gerçeği vardır. Peki sen burada bir iddiaya kalktın, hakiki mümin olarak sabaha çıktım dedin, o zaman senin imanının hakikati nedir? Sen bu davayı nasıl ispat edeceksin? Dava delilsiz olmaz, gerçek manada müminim demek laflan olmaz. Bunun bir hakikati olur. Bunu söyle bakalım. Kainatın efendisine karşı sallallahu aleyhi ve sellem, ne sadık insanlar, ne samimi insanlar, ne açık yürekli insanlar, bunları tabii konuşabiliyorlar, böyle açık açık efendim. Kâinat'ın efendisi soruyor. Ya onun karşısında cevap vermek. Herkes her şeyi ondan öğreniyor. Ama tabi bu sahabe-i çok ilhamlar geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme imanları bereketiyle. Onlar tabi melekleri gördüler. Vahyinin işine şahit oldular. Allahü Teala'yı gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cemalini gördüler. E tabi onların imanıyla da bizim imanımız bir olmaz. Onlar üstün bir vasfa sahiptirler. 13'ün Rasulullah Resulullah buyuruyor... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...leven fekâhâdûkûm... ...mislâhûdîn Ma ...mâ belegâ müddehâdîn velâ ...sizin biriniz benim eshabımın... ...yani sahabe olmayanlar... ...benim eshabımın... ...bir ölçek buğday, yarım ölçek... ...Allah yoluna verdiğine karşılık... ...Uhud dağı kadar altınınız olsa da verseniz... ...onların ne bir ölçeğine ulaşabilirsiniz... ...ne de yarım ölçeğine ulaşabilirsiniz... ...çünkü burada verilenin miktarı değil... Verenin kalitesi, verenin itikadı önemlidir. Yani burada ağırlığı, tonajı, mizandaki kıymeti ve değeri ne getiriyor? İhlas getiriyor. İhlasla bir kuruş veren, ihlassız bin kuruş verenden eftal oluyor. E tabi bu zamandaki bir insan da ihlasla bir infak yapamaz mı? Yapar. Yapar ama sahabe-i kiram kadar ihlaslı olamayacağından burada ihlas ölçüldüğü zaman da sizin birinizin Uğut altın olsa da, efendim, Uhud dağı kadar altın infakı olsa benim hesabımın bir ölçeğine değil yarım ölçeğine bile ulaşamaz buyurduğu zatlar bunlar. Bu mübarek insanlardan birisi Hazreti Harife. Senin imanın gerçeği nedir? Sorusuna ne cevap veriyor? Diyor Ya Resulallah ben bu sabah kalktığımda kendimi kontrol ettim. Durumuma baktım, halime baktım, itikadıma baktım. ...görüşüme baktım... ...kendimi nasıl buldum biliyor musun? Evet... ...kendimi dünyadan soğuk buldum... ...nasıl ki... ...istevâ indi haceruâ ve zeybâ... ...önümde bir altın... ...efendim... ...koca bir altın dal olsa... ...bir de yanında... ...o miktarda bir taş olsa... ...bu altındır diye ona itibar etmiyorum... ...ha altın ha taş... ...bana göre denk geliyor... ...ondan sonra... Kim ينظر oyla arşı Rabbi بارزا sanki rabbimin arşını gözümle açıkça görüyorum. Yani yakini imanı tarif ediyor. Gözle görür gibi inanma meselesi. Ve bil-ahireti Onlar ahirete kesin inanırlar, gözle görür gibi inanırlar. Ondan sonra neyi tarif ediyor? Efendim Hz. Ali Efendimiz'in levkü şifel hata'u mezdettü yakinen şimdi gözümden pencere aç, açılsa, perde kaldırılsa Cenneti cehennemi şimdi gözümle görsem ki Gözümün önünde Cennet ehli nimetleniyor, cehennem ehli yanıyor Zerreka kadar imanım artmaz buyuruyor Çünkü neden? Benim imanımda artma payı kalmamış Öyle bir kuvvetli dereceye gelmiş ki e, Görmek bir şey değiştirmeyecek hale gelmiş Buna yakini deniyor Bu görmekten de ileri geçen bir derece Sanki Rabbimin arşını açıkça görüyor gibiyim. Cennete elini görüyorum, birbirleriyle ziyaretleşiyorlar. Halatır soruyorlar, hoş sohbetler yapıyorlar. Cennette hiç fuzuli laf yok. Bu dünya ne kadar boş konuşmak var. Bu, ne kadar yorucu sözler, ne kadar üzü, üzücü sözler, ne kadar fuzuli. Ahirette, cennette sonsuz hayat var. Dünyada 50-60 sene hayat ya var ya yok o da belli değil. Çoğu fuzuli geçiyor. Ahiret sonsuz hayat bir tane fuzulilik yok. Her şeyin yerli yerince ve efendim faydalı. Cennetin elini görüyorum, cehennemde şu elini görüyorum. Bağırıyorlar, feryat ediyorlar, ağlıyorlar, inliyorlar. Böylece tarifler yapınca Kâinat Efendisi ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Esabte felcem. Ey Harise sen gerçek manada imana kavuşmuşsun. Öyleyse bu halini muhafaza et Devam et buna Şimdi Ne demek istiyoruz İman ben inandım demekle Hakikate ulaştırılmaz Bunun bir ispatı ister Bu dava delilsiz olmaz İşte Demin okuduğum hadis-i şerifte Kainatın sallallahu aleyhi ve sellem bunu ispat hususunda Büyük bir delil getirmiştir Ortaya koymuştur sizin birinize ben baksın. Bana karşı sevgisine baksın. Ben ona kimden ileriyim? Malından ileriyim. Efendim tamam yetmez. Ana babasından öndeyim yetmez. Çoluk çocuğundan öndeyim yetmez. Bütün insanlardan ilerdeyim yetmez. Canından da ilerdeysem imanı tamamdır. Şimdi bunlar neyle ölçülecek yani? Bunun kıstası nedir? Şimdi bizim gibi insanlar hemen ne yaparlar? Anam babam sana feda olsun. Ya Resulallah sana kurban olayım. Biz böyle kuru kuruya kurban olmaya çok alışmışızdır böyle. Ha kurbanın olayım, Allah'ına kurban olayım falan. Lafa geldi mi? Laf çok. İcraata geldi mi? Çıt yok. Efendim Allah'a kurbanım. Ya Allah'a kurban olma Allah senin boğazının kesilmesini istemiyor ki canın kalsın malın kalsın e ne olacak kalk sabah namazı kıl e işte o çok zor oluyor ya tam şimdi saat beşte ben nasıl kalkacağım beşte beş buçukta ya daha zaten iki de uyumuşuz film yeni bitmiş ya ben bu saatte yeni dalmışım gitmiş nasıl kalkacağım e şimdi sen nasıl kurban oluyorsun niye kurban oluyorsun işte ben peygamberime kurban olayım ben peygamberim çok seviyorum ya tamam da bu kurban olmak lafla olmaz sana diyor ki Menahya sünneti, bedenim öldükten beni Beni ihya Benim ölümümden sonra, ben vefat ettikten sonra ölmüş bir sünnetimi dirilten sanki beni diriltmiş gibidir. Şimdi Resulullah vefat etmiş sallallahu aleyhi ve sellem, ruhaniyeti aramızdadır ama ruhaniyetiyle dolaşıyor. Hepimize şahittir. Şahitliği devam ediyor. Ve lakin benim ardımdan ölmüş bir sünnetimi kim dirildisi. mesela son haftalarda bense bir tadil erken adında bir kitap çıkarttım. Uğraştık, ettik. Bu kadar kitaplardan kaynaklar, tercümeler, mesela orada hadisler yazdık. İmam-ı Rabbani Kut'düşşuru orada ne diyor? Tadil erken terk edilmiştir. Namaz kılanların çoğu bunu yapmamaktadır. Namazı hızlı kılmaktadırlar. Kavmeye celşiriat etmiyorlar. Bu sünnet öldürüldüğü için hatta sünnetten de öte vacip ayarında olduğu için kim şimdi bunu ihya etmeye, canlandırmaya gayret ederse, ''Mene hayâ sünnetî bâdîen ümîtet fele vecrumiyet şehit, öldürülmüş bir bir canlandırana yüz şehit cevabı vardır.'' Hadisi şerifine göre, ''Tadil erkanı ihya eden, canlandıran, diriltenler yüz şehit cevabından da fazla alırlar.'' diyor. Niye fazla diyor? Çünkü diyor, ''Sünnet olsa yüz şehit varsa, bu vacip olduğuna göre bu ölmüş bir vacip, öldürülmüş, terk edilmiş demektir, ihmal edilmiş.'' ki 400 küsur sene evvel bunu söylüyor. Şimdi gelse ne olacak? Şimdi zaten namazın tümü terk edilmiş. Kılanların çoğu da yine tadil erken terk etmiş durumda. Peki şimdi ben peygambere kurban olayım demenin ne manası var? Sana onun bir sünneti, bir öldürülmüş sünneti mesela ulaşıyor. Sen bunu ele alıyor musun? Bunu okuyor musun? Bunu kaç kişiye okutuyorsun? Kaç kişinin tadil erken üzere kılmasına gayret ettin? Bak kaç haftalar oldu bu da söylüyoruz. Hiç ilgileniyor muyuz? Bir maddi menfaatımız olsa bir ufacık karımız olsa Efendim şu kadar kontür şu kadar kar Şurada beleş var şurada bedava var Şurada şu var burada bu var tuysak Nasıl yok ki hemen kafamıza not Kağıta nota lüzum yok ya Kendi karımız olan işleri hemen böyle Birbirimize sevdiklerimize Aktarmalar mesajlar ulaştırmalar Hemen yayılıyor bu işler Peki öldürülmüş bir sünnet Bunu canlandırma faaliyetinde bir eser yazılmış Bunu okuyalım mesela bir misal veriyorum Kaç kişi okudu Kaç kişiye ulaştırdı? Kaç kişinin namaz kılmasına sebep oldu? Kaç kişinin namazı düzgün kılmasına vesile oldu? Bir şey yok. E şimdi nasıl peygambere kurban olmanın yani işi müşakhas örneklendirelim yoksa Allah'ı çok sevelim, peygambere çok sevelim bunun yansıması nedir? Orada intihar aranır yani ne netice verecek bu yani? Ben seviyorum ama sevgi bir netice verecek. Bu netice vermeyen sevgi yalan olur, dava delilsiz kalır. Bizden bu istenmiyor. Bak benim ölümümden sonra sünnetimi dirilten beni diriltmiş gibidir. Bu sünnet şimdi dört aşkın sünnet var. Her şeyin sünneti var. Hacçın sünneti ayrı zekatın sünneti var. Namazın sünneti var. Abdestin sünneti var. Kuşun, her işte sünnetler var. Evlenmenin sünneti var. Boşanmanın sünneti var. Her işin sünneti var yani. Bunun tersi tat oluyor. Muhittin arabi Hazretleri buyurduğu üzere. 4000 sünnet sünneti seni yenin hepsiyle amel ettim diyor. Ancak bir sünnetle amel edemedim o da nedir? dedi Resulullah Efendimizin kızı vardı damat aldı benim kızım olmadığı için damat alamadım diyor. Yani adet kabilinden olan ve kendi elinde olmayan şeyleri bile mübarek insan sorun yapmış ve bu noktaya kadar hassasiyet göstermiş. Şimdi İmam Malikler veya büyük alimlerden rivayet edildiği üzere karpuz yerken millet karpuz kesmiş yiyor Bismillah elhamdülillah ne var yani karpuz yemekte. Ama diyor ki o sünnettir Resulullah Efendimiz de yemiştir sevmiştir ama... Şimdi nasıl kesmişti, dilim şekli nasıldı, nasıl, neresinden yiyordu, nasıl yiyordu? Ben bunu bilmediğim için diyor, hani onun yaptığına uymayarak bir şey yapmayayım diye ben bunu yememeyi tercih ediyorum. E şimdi bu ince bir noktadır. Seni beni pek alakadar etmiyor, sana ver karbuzu, butu, eti, sen sağından solundan neresinden olursa sünnettir, farzdır aradığın yok. Ama o zatlar o kadar hassastırlar ki, ben şimdi bu efendimizi sevdiğini yediğini biliyorum ama nasıl yediğini bilmediğimden, Sünnete uymayarak bir hareket yapmayayım. Gerçi bu artık adet kabilinden e, sayılabilir. Sünnet o noktada sünnet de Efendimizin emrettiği bir sünnet kabilinden bile değildir ama... ...sevgi o kadar acayip artıyor ki bu sevgi artık adetleri de e, Efendim ibadet yerine koyduruyor, gösteriyor. Nasıl gibiz en büyük ibadetleri bile hafife alıyoruz. Onlar da en büyük, en ufak bir adeti bile Efendimiz nasıl yaptı acaba? Önemsiyor. Çünkü bu sevgi bunu gerektiriyor. Sevgi laflan olmaz. Şimdi... Ölümümün ardından sünnetimi yaşatan beni yaşatmış olur. Ve me nehyani fe kaddehab beni. Beni yaşatan beni sevmiş olur. Bu ne demek? Beni sevdiğini ispat etmiş olur. Herkes ben peygamberi çok seviyorum der ama delilsiz dava batıl olur. Her kim benim ölmüş sünnetimi diriltirse işte o beni sevdiğinde sadık olur. Ve me nehab beni kâne me'iye fil Beni seven yani gerçek anlamda seven yani sünnetimi, ölmüş sünnetlerimi canlandırarak bunu ispat eden kişi de cennette bana komşu olur. Bak zincirleme gidiyor. Nereden nereye varıyor. Dolayısıyla şimdi senin efendim annene babana bağlılığın seni Allah'ın dininden peygamberin sünnetinden ayırıyorsa burada anan baban peygamberin önüne geçmiş oluyor. Sevgin geçersizdir. Sahabe-i Kiram öyle mi yaptı? ...bir tanesinin annesi çıktı ne dedi? Dedi ki oğlum dedi... ...sen ona iman ettin madem dedi... ...bizim putlarımızı ilerlerimizi bıraktın... ...beni de ettin... ...efendim Mekke müşrikleri arasında... ...öyleyse ne yapacağım biliyor musun? Bundan sonra... ...açlık grevine giriyorum... ...yemeyeceğim, içmeyeceğim... ...gölgelenmeyeceğim... ...Mekke'nin güneşinde 50 derece... ...60 derece... ...yaz mevsiminde çıkacağım güneşte duracağım ondan sonra aç susuz perişan bütün millet duyacak buna ne olmuş soracak ve herkese diyeceğim ki bu çocuğumun yüzünden efendim e, ben böyle yapıyorum ya bu Muhammed'e imandan sallallahu aleyhi ve sellem vazgeçecek ya da ben böyle telef olacağım kendimi helak edeceğim bu rezillik de sana yetecek ben ölsem de kalsam da efendim annesinin katili olarak seni damgalatacağım dedi bu zat Büyük sahabelerdendir. Ne yaptı? Dedi anneciğim. Yemeğini ben vereyim. Ağzına efendim suyunu getireyim. Ayağına taşıyayım. Sırtımda seni taşıyayım. Sen benim annemsin. Şirk üzere de olsan. Efendim sizin hakkınız bakidir. Bizi doğdunuz. Doğ doğmamıza sebep olduğunuz için bu hak kalıcı bir haktır. Ama sen bana peygamberimden daha sevgili gelemezsin. Daha ileri geçemezsin. Öyleyse bin tane canın olsa gözümün önünde birer birer çıksa vallahi seni Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem tercih etmeyeceğim. Ha. Annesi baktı ki bu samimidir. Bizi de böyle boşuna öleceğiz. Fuzuli'ye gidiyoruz. Dedi ki getirin yemeği de bari ben açlıktan ölmeyeyim. Çünkü annesi davasında samimi değil, sahtekar. Şirk batıldır, batılda Hakikat olmaz Ama bu zat samimidir Sevgisinde, muhabbetinde, imanında Onun için kendi canını da verebilir Değil annesinin canını Sevgi ispat istiyor Hz. Hubeyb dar ağacında sallandırılırken Tenim denen yerde Ümre mescidinin olduğu yerde Şimdi müşriklerin eline geçtiğinde O büyük sahabi Allah rızası için canını satanlar Estaizu bilahüminen nasimen yeşriyi benim öyle kullarım var ki Allah'ın rızasını aramak Uğrunda kazanma yolunda Canını satar Allah buyuruyor Canını satar malını değil canını satar i̇şte Hz. Hubeyb'den Bahsediyor işte bu zat daracına çekildiğinde Dedi ki müşriklerden Biri aşağıdan laf attı idamından önce Ya dedi Muhammed'in uğrunda sallallahu aleyhi ve sellem Tabi o sallallahu aleyhi ve sellem demedi biz diyoruz ismi Şerife anıldığında Sen dedi bak bugün idam ediliyorsun En kıymetli varlığın canından ediliyorsun Ama o şimdi dedi de rahat rahat oturuyor Hurmaların gölgeliğinde serin sular içiyor Ama dedi sen de pişmansın biliyoruz Onun peşine gittin şimdi burada can, kendini hayatından ettin biz anladık şimdi ama... ...sen yapacağınla kaldın... ...onun için cezanı çekeceksin. Şimdi ama itiraf etsen iyi olur. İsterdin değil mi şimdi senin yerinde... ...burada Muhammed olsa da... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...sen de Medine'de istirahat evde... ...çoluk çocuğunun yanında olsan çok isterdin ama... ...tabi artık çok geç. Dediğinde... ...Hazreti Hubeyb... ...dar büyük bir hiddetle verdiği... ...cevaba bak. Vallahi ben burada kaç defa asılmayı tercih ederim de değil Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem burada benim yerimde olmasını orada durduğu yerde Medine'de ayağına diken batacağına ben burada idam olmayı göze alırım diyor. Sırf ona mukayese ediyor. Durduğu yerde ayağına diken batacağına ben ölürüm diyor. İşte sevgi bu. Bu zatlar sünnete nasıl titizlikle efendim sahip çıktılar. Nasıl onun yolunu yaşattılar dinini yaşattılar. Onun ...yolunda, uğrunda, onun dininin yaşanması ve yayılması hususunda ne gayretler gösterdi. Sahabe-i kiramda yağcılık yoktu. Dilden beyan yoktu. Nifak yoktu. Sahabe döneminde münafık vardı. Ama sahabenin arasında münafık yoktu. Çünkü münafık kafirden beter olduğu için o sahabeden sayılmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve görse de ben inandım dese de o sahabeden sayılmaz... O dönemde münafık vardı ama sahabe arasında münafık yoktu. Yani ne demek iki yüzlü yoktu. Hepsi sözünün eriydi. İşte Hazreti Ömer radıyallahu teala örnek anlatıyoruz. Kainatın efendisinin sizin biriniz beni canından çok sevmedikçe imanı tamam olmaz beyanını duyduğu zaman ne buyurdu Hazreti Ömer radıyallahu anh? Vallahi ya Resulallah... Lend ahbu ilayen min şey illa min Ey Allah'ın peygamberi, Allah'a yemin ederim ki sen bana her şeyden daha sevgilisin. Ama nasıl? Anam babam dahil, karım kocam dahil, oğlum kızım dahil, efendim malım mülküm dahil hepsini katarım. Ancak ne yalan konuşayım, henüz şu anda canımdan daha fazla seni sevemedim diyor. Şimdi yağcılıkla olsa İkiyüzlülükten olsa lafak gelse bizim hepimiz hiç Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i şimdi görmüş olsak ziyaret nasip olsa bir tanemiz bu lafı demeyiz. Çünkü bizde sahtekarlık var. Biz ne deriz canımdan çok seviyorum seni ya Resulallah falan atlamalar böyle eline ayağına sarılmalar bir hareketler cezbeye gelmiş gibi bağırmalar numalarlar falan bizde çok olur böyle haller. Çünkü samimiyet yok bizde. Hazreti Ömer açıktan gidiyor diyor ki seni her şeyden çok sevebildim ama henüz canımdan çok sevemedim. Ne olacak diyor o kendisini sorguluyor. Yani onun derdi o andaki gösteriş değil. Yani benim imanım hala kemal bulmamış. Yani ben bunu nasıl düzelteceğim? Bunun üzerine Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem demiyor ki yok Ömer sen beni canından çok seversin. Evham etme kafanı takma mevzuyu büyütme demiyor. ...sen yanlış anladın, ben onu demek istemedim buyurmuyor. Yani diyor? Ya Ömer... ...leyyumine haddikum... ...sizin birinizin imanı asla kemal bulamaz. Hatta ekune illi... ...ehabbe ...ben ona canından sevgili gelmedikçe. Yani... ...senin şu anda... ...imanın kemale ermemiş... ...deyince... ...Ömer radıyallahu anh bir titriyor... ...bir ürperiyor tüyleri diken diken oluyor... ...ben nasıl hala... ...kamil bir imana ulaşamamışım diye... ...o anda ona bir hal geliyor... ...ya Resulallah... ...vallahi le entel an... ...ehabbü le yemin nefsi... İşte şu anda bana öyle bir hal hasıl oldu... ...demin bunu söyleseydim yalancı olurdum... ...ama şimdi o hali kesmettim kazandım... ...onun için ilan ediyorum... ...seni şahit ediyorum... ...şimdi canımdan da sevgilisin... ...deyince... ...el an ya Ömer... İşte şu anda imanın kemal buldu diyor. İşte bunlar dakika meseleleri, an meseleleri, hal meseleleri. Yani bu böyle klişe halinde ben adam beri Müslümanım kendimi bildim bileli namaz lan değil bu iş. Hz. Ömer namaz kılmıyor muydu o zamana kadar? Hz. Ömer radıyallahu yalan o zamana kadar Resulullah'ı sevmiyor muydu? Ama bir nokta geliyor o makama gelmeden Resulullah bile diyor ki ona hala imanın tamam değil. O da o makama gelmeden o iddia yapmıyor çünkü yalan konuşmadığı için. Yalana alışmadığı için o iddiayı ne zaman yapıyor? O hali kazanınca diyor ki Şimdi canımdan daha sevgisi Onu dediği zaman ne demektir biliyor musun? İşte o zaman hadi yat bakalım Keseceğim seni dese İbrahim Aleyhisselam'ın Aleyhisselam kurban etmesi gibi yatırsa Bıçağa dayasa Vallahi lezzet alır Ama o makamdan evvel bunu iddia etse Böyle bir imtihanı Allah tabi etse, E ne yapabilir? Ağırlanabilir Onun için nasıl iddia edecek? Lafla ki bu Tamam Rabbimiz tabii ki bizi efendim imtihan etmiyor ama bazı imtihanlar ediyor ama kolay imtihanlar ediyor. Daha bir namaz imtihanını kazanamıyoruz. Efendim haramlardan sakınma imtihanı kazanamıyoruz. Zekatı taslamam veren imtihanı kazanamıyoruz. Nam-ı haramdan sakınma imtihanı kazanamıyoruz. Efendim herkes kendine göre bir imtihanları vardır kazanamadığı. Müptela olduğu günahları vardır. Zaman zaman onlara düşer tazeler. E şimdi biz bu durumda ben seni canımdan çok seviyorum dediği Denilse bize dediğimiz anda Denilse bize hadi canından geç Bizim uğrumuzda bakalım Ne yapacağız sağımıza bakacağız Solumuza bakacağız duyan oldu mu gören oldu mu Nasıl sıvışacağız nereden kaçacağız Ondan sonra yaz seni kurban diye de size Benim abim var benden büyük ondan başlasak Nasıl olur falan kıvırma payımız çok Onun için Koca Hazreti Ömer Radıyallahu anh, bizim önümüzde En büyük delil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin En yakını Lekane ba'di nebiyle kane Ömer. Benden sonra peygamber gelecek olsa o gelen peygamber Ömer olurdu diyor. İnnel hak Ömer. Allah Ömer'in diliyle konuşur buyuruyor. Radiyallahu. Çünkü o haktan hiç ayrılmamış. Matarakel hakku li Ömer Doğruyu konuşmak Ömer'e dost bırakmadı buyuruyor. Dostsuz kalmış. Çünkü hep doğruyu konuşmuş. Onun için de burada da doğruyu konuşuyor. Ne buyuruyor? Diyor ki ben seni Canımdan ileri geçiremedim. Şimdi Hz. Ömer'in geldiği o noktaya acaba biz gelebildik mi? Biz daha hanımdan ileri geçirebildik mi? Canımı bıraktık hanımdan ileri geçirebildik mi? Anadan babadan ileri geçti mi? Çoluk çocuktan öne geçti mi bizde? Nerede bizde? Biz daha vazifeye elif demedik. Bu sevgi ispat ister. Bu sevginin kemal bulması lazım. Ya Allah ve Resulü her şeyden çok sevilmesi lazım. Yoksa imanın tadı zor. Her şeyin tadı var, imanın da tadı var. Tattık mı imanın tadını? Baktık mı lezzetine ya? Hadis-i şerifte öyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İşte her derste bu kadar hadis-i şerif okuyoruz. Bunların her biri bizim canımız. Kainatın efendisinin, sevgilimizin sözleri. Bunları nasıl dinlemeli? Ey gidi biz bu saatte bak neler konuşuyoruz da. Çoğusu bu kanal... Ellerinin ucunda Bir parmakla dokunup, dokunup çevirecek kadar yakın da Onların dizileri var Filmleri var Maçları var Oyunları var Yarışmaları var Canımdan çok seviyorum Dedikleri Allah ve peygamberden Bahsedilen şu saatte yarım saatini Bir saatini peygamberinin hakkındaki konuşmaya Dinlemeye vakit bile ayırmıyor Bu neyle ispat edecek ki Efendim ben peygamberi canımdan çok seviyorum. Adam dizisiyle, filmiyle, maçıyla bir e, efendim, ilgi alanına giren e, bir seyredeceği efendim programla çatışsa Allah ve Resulünün şu kadar ayet ve hadislerinin zikredildiği şu dersleri e, geri bırakıyor da efendim onlara yöneliyor. Ah gidi vah! Ne zor zamandayız, ne garip zamandayız. Bak burada kaç tane hadis-i şerif okuduk. Bu hadis-i şeriflerin hepsi Kainatın efendisinden bize kadar ulaşmış hadis-i şeriflerdir. Bunlar bizim canımızın canıdır, ruhumuzun ruhudur. İmanımız bunlarla tazeleniyor, kuvvet buluyor. Bunları dinlemeden, bunları okumadan paslanırız, köreliriz. Kainatın efendisine karşı sevgimiz azalır. Tanımadığın şeyi nasıl seveceksin? Bir insan tanımadan bir şeyi nasıl sevebilir? Peygamberin hakkında ne malumatın var? Siyerinden ne haberim var? Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem gece hayatı, gündüz hayatı, efendim, doğumundan vefatına kadar bizim için yaptıkları, çektikleri, yani bizim ahiretimizin kazanmamızın tek çaresi ona bağlılık olduğu, onun bizim için bu kadar çizlere çektiği ve vesaire. Bu hususlarda ne kadar bilgin var, ne kadar malumatım var. Konuş desem şimdi sana bu hususta kaç dakika konuşabilirsin? Bir futbolcudan, bir artisten bir sanatçıdan sorsam sana 5-10 dakikanı tutukatarsın bana peygamberinden haber sorsam sana ne anlatabilirsin annelerimizi bile tanımıyorsun kaç tane eşi var kaç annemiz var şefaat isteyeceğiz yüzümüz yok adını bilmiyorsun annenin adını bilmemek kadar ayıp bir şey var mı ya e biz bunlara değer vermediğimizden ileri geliyor niye değer verdiğimiz şeyler tıkır tıkır tıkır kafamızda ağzımızda e değer vermediğimiz şeyler böyle kenarda arasına lazım olur kandilden kandile bayramdan bayrama efendim din Böyle kenara atılacak bir şey değil. İman bize lazım. Ahirete bizden bir tek iman gidecek. Orada da iman ne iş görecek? İşte ebedi cenneti kazandır. Ebedi cennet ne demek biliyor musun? Ha ben sana anladığın dilden anlatayım. Sen paranın ne işe yaradığını biliyor musun? He param varsa ekmek alıyor musun? Araba alıyor musun? Ev alıyor musun? Evlenebiliyor musun? İstediğin yere gidebiliyor musun? İstediğin yere gelebiliyor musun? Paranın önemini biliyor musun sen? Küllüşen Yete vakfıyla el mangır demiş adam. Dünyada her şey paraya bağlı. İşte ahirette de her şey imana bağlı. Ne demek? Gidiyorsun ahirete. O imanın varsa sana ne vermişler? Limitsiz kart vermişler. Ne demek? Her şey senin. İmanın yoksa ebedi cehennem. Hiçbir yudum şu yok sana. E şimdi sen dünyada nasıl dünya menfaatlerini temin için, dünyada rahat bir hayat sürmek için efendim ne kadar çalışıyorsun? 40 sene çalışıyorsun emekli olacağım diye. 60 senede para biriktiriyorsun, çalışıyorsun, çabalıyorsun, yemiyorsun, içmiyorsun, bir ev alacağım diye ev alıyorsun, eve girmeden mezara giriyorsun. Yani 50-60 senelik bir hayat için bu kadar mesai, gece nöbetleri, bilmem neleri, efendim gözler gitti, eller gitti, çalış, çalış çalış çalış, tamam çalış. Ama sen bu hayatın geçimine inanıyorsun, menfaatine inanıyorsun, zararından sakınıyorsun. Peki sonsuz bir hayat var, sen buna nasıl inanıyorsun da bunun efendim kazancını, karını temin edecek vesileye başvuruyorsun? Bu iman, bu iman bir anahtar iman. O zaman nasıl bakmak lazım buna? Bu lafdan olacak iş değil. Selâzüm men künne fîh ve cedde halâvetel iman. Üç şey kimde varsa diyor, imanın tadını bulur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Üç şey. Birinci şerden yekûnallâhu ve resûlü habbeyle imma sivâhu. ne kadar sevecek? Allah'ın dışındaki her şeyden fazla. Peygamberi ne kadar sevecek? Peygamberin dışındaki her şeyden fazla. Bir defa bu birinci şart. Tabii ki bu birinci şart. Lafta bizde geçerli. Bir insan şimdi ben anamı Allah'tan çok seviyorum demez. Dese gavur olur zaten. E tabii de gavur olmak istemez. Yani öyle alenende gavur olmayı kimse ilan etmez. Bir kimse ben karımı peygamberden çok seviyorum demez yani. Hiçbir Müslümanın diyeceği bir laf değildir. Ama izdahata geldi mi, neticeye geldi mi bu aranır. İspat isteniyor Bak. Allah peygamberi her şeyden çok sevecek. Tamam biz bunun lafındayız. Biz bunun sözündeyiz. Biz her şeyden çok seviyoruz. Burada doğruyuz. Ama ispatta noksanız. Eksiyiz. Çünkü neden? Bir mesele geliyor. Allah şöyle emrediyor. Resulü böyle istiyor. Ama senin e, hanımın başka türlü istiyor. Sen işte onların istediğini mi yapıyorsun, hanımın istediğini mi yapıyorsun? Hadi bakalım şimdi. Bu arada tercih noktası geldi. Sevginin tezahürü nerede çıkacak? Çocuğun bir şey istiyor, Allah başka bir şey istiyor. Sen Allah'ın buyurduğunu yapıyorsun, çocuğun isteğini bir yerine getiriyorsun. Ne olacak şimdi? Canını hiç sorma zaten. Canın hepten, hanımı da geçti, çocuğu da geçti. Bir canımız var bir canımız. Öyle şeyler istiyor. Allah ne istiyorsa onu tersini istiyor. Peygamber ne istiyorsa onun tersini istiyor. Kötülüğü emreden bir nefse emmaremiz var. İçimizde, ortamızda duruyor. Bu bir imtihan. Şimdi sen orada canın istediğini mi tercih ediyorsun, Allah peygamberi istediğini tercih ediyorsun? Yoksa Allah ve Resulü'ne karşı sevgi nasıl gösterilecek? Sevdiğini ancak Allah için sevecek. Bir insan, bir insanı seviyorum. Niçin sevecek? Allah için sevecek. Allah için sevdiğin zaman bunun farkı var. Bir de can, nefsin için sevdiğin zaman bunun da farkı var. Bu nerede çıkar? Mesela Ömer radıyallahu anh'ın Resulullah'ı ile bir münafığın Resulullah'ı sevmesi arasında seviyor görünmesi arasında fark var. Nerede çıkar? Bir mesele Hazreti Ömer radıyallahu anh diyelim biriyle efendim, bir ticari noktada arazi meselesinde mahkeme oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktılar. Efendimiz buyursa ki ya Ömer sen haksızsın felanca haklı dese. Ömer radıyallahu Allah'ın ki Rasulullah canından çok sevdiğini söylüyor. Efendim bu zat bundan hiç ağırlanır mı? Asla. Zerre kadar kalbinde Allah Allah Resulullah niye böyle yaptı bana diye düşünür mü? Asla. Ama o münafık ne yaptı? O da ben de Müslümanım diyor. Ben de diyor be efendim imanlıyım diyor. Ama bir Yahudi ile arasında dava olduğu zaman Yahudi biliyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rüşvet almaz, rüşvet yemez. Yahudi diyor ki Muhammed'e gidelim çünkü haklı olduğunu biliyor. Bizim Müslüman geçilen ne diyor? Kabe bin Eşref'e gidelim diyor. Yani Yahudilerin Havamına. Çünkü neden? Biliyor ki Kabe bin e bir hediye götürürüm. O Yahudinin lehine değil, benim lehime şey verir. Çünkü o Yahudi'ye, Mahudi'ye bakmaz. Bunun üzerine geliyor, Kainat'ın Efendisi'ne sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi de dinliyor, Müslüman'ı da dinliyor. Bakıyor ki Müslüman haksızdır, Yahudi haklıdır. Ne buyuruyor? Yahudi'ye sen haklısın diyor. E, bu Müslümanım diyen, seni ben her şeyden çok seviyorum diyen insan ne yapıyor? Kocunuyor. Niye beni haksız çıkarttı diyor. İşte eğer Peygamberi Allah için sevseydi, Peygamber ona Allah için doğruyu söylediği zamanda ona kızar mıydı? Hükmüne efendim karşı gelir miydi ya? Onun üzerine ne yapıyor? Çıkarken eceli gelmiş. Diyor ki ya ben bu işte bir şey anlamadım. Bir de Ömer'e soralım diyor. Eceli gelmiş. Hadi girelim diyorlar. Az Ömer'in evine kapı çalıyorlar, izin istiyorlar, giriyorlar. Yahudi diyor ki böyle böyle. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim hüküm verdi ama bu razı gelmedi bir de Ömer'e soralım diye sana geldik. Ha öyle mi diyor? Bu Müslüman'a da soruyor. Öyle mi oldu diyor. Bunun dediği doğru mu diyor. Evet öyle oldu diyor. O zaman durun diyor. Gidiyor içeriden kılıcı kınından çıkarıp getiriyor. Hiç ne hesap kitabı hiç bize sormadan. Müslüman'ım o Müslüman'ım diyen münafın boynunu vuruyor. Resulullah'ın hükmüne razı gelmeyene ben böyle hüküm veririm. İşte o zaman Cibril Emin geliyor ya Resulallah. Allah Ömer'e Faruk adını taktı. Hakla batılın arasında ayırdığı için Şimdi Sevdiğini ancak kim için seveceksin diyor Allah için Allah için sevdiğin zaman O kişi Allah adına Doğru yapıyorsa Sana karşı doğru hüküm veriyorsa Seninle ilgili doğru konuşuyorsa Yanlış yapmıyorsa O senin canının isteğine uymuyorsa da Hoşuna gitmiyorsa da Madem Allah için seviyorsun O zaman ona hiç kızamazsın ama nefsin için seviyor. Sen Allah için seviyorum desen de o işe nefis karıştıysa işine geldiği kadar onu seviyorsun. İşine gelmediği bir şey söylediği zaman söylediği doğru da olsa hemen o adamdan soğuyorsun. Çünkü sen ancak nefsini seviyorsun. Nefsine uyanı seviyorsun, uymayanı atıyorsun. Onun için İmam Rabbani Kutsesir'i buyurur mektubatında. Bir insan hanımını ...sevse kendisi için seviyor... ...çocuğunu sevse kendisi için seviyor... ...mesela anasını babasını sevse kendisi için seviyor... ...bu ilginç geliyor... ...hadi hanım bunu biraz anlıyorsun... ...ama anamı babamı çocuğumu ben niye kendim için seveyim... ...ben onları onlar için seviyorum... ...hayır kendin için... ...buna misal veriyor neden... ...peki anam baban seni kızdıracak bir iş yapsa... ...ne olur diyor... ...çocuğun seni kızdıracak bir iş yapsa ne olur diyor... Ha. ...şimdi çocuk ne yapıyor... ...babasının efendim halılarını satıyor... ...evini satıyor... E babasına dayak atıyor, anasına şöyle yapıyor, böyle yapıyor, bu çocuğu anası baba sever mi? Sevmez. Demek ki sen, çoluğun çocuğun, anan baban sana yaradığı sürece seviyorsun, zarar verdiği noktada kızıyorsun. İşte buradan meseleyi fark ediyorsun, ayırıyorsun. Yani Allah için sevmek ne anlama geliyor? Sevdiğini ancak Allah için sevecek. Menfaat için sevmeyecek, ondan istifade ederim diye sevmeyecek, işim düşer diye sevmeyecek. Ya Allah için. Müslüman kardeşim veyahut da neyse, anam babam, çocuğu, herkesin hukuku var. Ve en en en Üçüncü şart, üç şartı bulunduran içinde barındıran imanın tadını bulur buyuruluyor. Üçüncü şart demiş, imandan sonra kafirliğe dönmeyi göz bakarak diri diri ateşe atılmak gibi kerih görmeli. Yani ne demek? Şimdi bizden birisini götürseler. Ateş kızmış pota, uzağına kaç metreden yanaşılmıyor. İçine atsan adamı da dibini bulmadan suya çevirir ya. Öyle kuvvetli ateş. Bu ateşe sen yaklaştırılıyorsun göz bakarak canlı canlı diri diri atılacaksın. Nasıl geri kaçarsın? Ayaklarını nasıl geri çürtersin? Seni zorla istersen nasıl feryat edersin? Nasıl istemezsin o ateşe atılmayı? İşte şu imanımıza kavuştuk ya elhamdülillah. Allah muhafaza buyursun. ...bu imandan sonra kafirliğe dönmeyi... ...Allah muhafaza buyursun... ...efendim... ...nasıl istemeyeceksin işte o ateşe göz bakarak atılmak gibi... ...istemeyeceksin... ...işte iman budur... ...ama şimdi... ...nerede... ...yüz dolara imanı satanlar... ...iki yüz 50 elli yuraya... değiştirenler, kiliselere gidenler... ...pabazlara soranlar... ...efendim ne basit işlerde ne numaralar yapanlar... ...şimdi... ...hakikaten... Bunlar ince meseleler. Ağza alınacak işler değil ama imanın önemini bilmeyenler konuşur. Bu iman bize lütfedildi. Bu kadar dünyada insan var. Bizden akıllıları var, bizden güzelleri var, bizden şöhretleri var, bizden zenginleri var. Bunlara iman nasip olmadı da bize Allah seçti. Hüveçte vakum o sizi seçti Allah buyuruyor. Bu imanı bize nasip etti. Bu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ümmet olma şerefini bize bahşetti ya. 12.000 peygamber müracaat etti ya Rabbi. Bizi peygamber edeceğine Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmet etseydin dediler. Peygamberlerin bile imrendiği kıskandığı bir makamda bulunuyoruz. Bu hususta dilekçe vermedik. Mektup yazmadık, kuyruğa girmedik, sıraya girmedik. Allah bizi seçti, bu peygamber ümmet etti. Bak ahir zamanda İsa Aleyhisselam'ın duası kabul olduğundan 12.000 peygamber arasından ona nasip olacak. O zaten henüz ölmedi göklerdedir. Daha dünyaya indikten sonra ölecek. İsa Aleyhisselam Resulullah bence ümmet olma şerefine bu vesileyle erecek. Peygamberlik şerefi kendisinde ayrıyetten bulunuyor. Ama bir de buraya ümmet olma şerefi var. Hele ki iman pazarlığa girer mi? İman söz konusu olduğunda gavur olmama mal olsa denir mi ya? Efendim gavur olayım ki şöyle yapacağım. Efendim bu laflar ne kadar basit laflar ne ucuz laflar bu konuşulacak laflar mı bunlar ya? Bir insan aklından bile geçirebilir mi ya? Allah'ımız bize öyle diyor Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. İslam'dan başka bir hal üzere sakın sakın ölmeyin. Huzuruma gelmeyin. İslam'dan başka bir dinle gelirseniz yaktım çıranız. Sonsuza kadar yanmak var, hiç azabı dinmek yok. Buna kimse dayanamaz ya, bunu kimse göze almasın ya. Bir kapalı yerde kalamıyoruz ya. Tek başına kalamıyoruz ya, karanlıkta duramıyoruz ya. Nasıl yanacaksın cayır, cayır Hem de tüpler içerisine. İnneha aleyhim musadeh fi amedim mümeddedeh Hümeze suresinde Rabbimiz buyuruyor. Ateşi tabak gibi üstlerine kapatacağım diyor. Öyle bağıracaklar, öyle bağıracaklar, birbirlerini rahatsız edecekler. Azabı fazla olanlar, azabı hafif olanları daha rahatsız edecekler. Öbürleri diyecekler Ya Rabbi bir yandan yanıyoruz, bir yandan bunların bağırmasından daha fazla azap çekiyoruz. O zaman o fazla bağıranları tüplerin içine koyacak. Uzatılmış tüpler diyor. Sütunlar, direkler diyor. Yani şimdi dünyada anladığımız anlamda konuşursak potalar. Ateş potaları. Üzerine de diyor tabak gibi kapatılacak. Ya insan bari ne bileyim ateşte yanmanın haşa ve kella tabii ki dayanılacak bir tarafı olmaz ama belki üstün açık yerde yansan bir yellenir misin acaba sağa sola bir hava mı alırsın acaba? Yani sen şimdi burada bir de tüpün içerisinde tüpün de kapağı kapatılmış... Bağır dur. Ne sesin dışarı gider ne kimsenin sesi sana gelir. İzmiru evlâ tesbiru. İster sabredin ister sabredin. Sevavun aleykum. Hakkınızda değişecek bir şey yoktur. İkisi de eşittir. İnnemâ ma mâ tüm te'amelûn. Siz ancak yaptıklarınızın cezasını bulacaksınız. Bulmaktasınız buyuruluyor. Şimdi onun için ateşte yanmayı kimse göze almasın. Bu imandan başka, bu İslamdan başka bir şekilde ölmeyi kimse göze almasın. İmanın tadını tatmak isteyenler bu üç şartı yerine getirmeye gayret etsin. Allah Tebaarık ve Teala cümlemizde tesirlerini halk ilesin, cümlemize hidayetler, bak Amin diyen dillerinizi de nehr cihaybinden azade ilesin. Amin. Rabbi Karebi'l